Loşgam, doğum günümde yazdığın, beni defalarca anlatan, kalbimde apayrı bir yere dinen, ha, hala dağılatmaya devam eden, o güzel yazını seslendireceğimi söylemiştim. Tabi biraz romantizm katmazsam olmaz. Beni biliyorsun. Seni çok seviyorum. Müziğin sesimi bastırmasını da istemiyorum. Ama duyulmasını da istiyorum. İlk gördüğüm an tuttu ruhum kalbini. Kimselerin görmediği bir düğüm çözüldü sanki. Ilık ılık aktın yüreğime. En derinlerini gördüm, tanımadan sindin yüreğime. Sen sakin deniz, bir ege meltemi. Ben hoyrat dalgaların sesi. Öyleydim sahi. Değiştim. İlk kez gördüm maviliğini gökyüzünün. Ne hırçınlığım kaldı, ne hoyratlığım. Kendimi buldum benliğimde. Ruhuma şifa oldu sesin her sohbetinde. Tarihsiz bir güçle bağladın beni kendine. Her gün biraz daha düğümlercesine. Çocuk ruhum uyandı. Sonsuz bir sevinçle paylaştım her anıma. Sen benim sırdaşım, dostum, en iyi arkadaşım aklımdan geçen en na hoş kelimeleri pervasızca döktüm dilimden. Duygular evinirmiş. Evrildim, değiştim, dönüştüm. Kimselerin bilmediği, göremediği başka bir bene dönüştüm. Mutluluk. Mutluluk hiç mutlu. Allah. Bu <gülüyor> cümleni çok seviyorum çünkü. Mutluluk. Hiç bu kadar mutlu etmemişti. Kendime şaşırdım binlerce kez. Oturup izledim uzaktan kendimi. Hiç hissetmediğim, tatmadığım duygularım vardı artık. Beni dönüştüren o sonsuz mutluluğun girdavındaydım. Çeksin istedim pervasızca. En dibine hiç korkmadan. Bitmesini istedim günlerce gecelerce sorgulamadan ben her anımda tek seni istedim sen sen en edepsiz arzularımın baş kahramanı ah sen diğer yarım arsız duygularımın şahidi Hücrelerime işleyen koca yürekli adamım her anımda bana huzur koklatanım. Nefesine canımı, ömrümü versem yetmeyecek olanım. Ben seni ömürlük sevdim. İyi ki seni tanıdım. İyi ki vardın. Gönlünce yaşayabileceğin, ruhuna ilaç olan tüm yaralarını saracak bir ömür geçirmen dileğiyle. Nice mutlu yıllara, kıymetliyim, İyi ki varsın Öçkan. Hoşça kal.